rızların izinde hazırlayan mutlu doğan seslendiren Mustafa Aygün Abdullah bin Şubeyhr bin Avam radellahu anh Ebu Bekir Abdullah bin Ezzübeyr bin El-Avvam El-Kureyşi Hicretin ikinci yılı Zilkade ayında aşereyim ve şereden bin Avvam ile Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'nın izdivaçlarından Medine'de dünyaya gelen Abdullah bin Zübeyr bin Avvam Kureş kabilesinin Esed bin Abdül Uzak koluna mensuptur. Hicretin ardından Medine'de dünyaya gelen ilk çocuk olması dolayısıyla doğumu muhacirler arasında büyük bir sevinç uyandırdı ve isim babalığını Allah Resulü yaptı. Henüz çocuk denecek bir yaşta babasıyla birlikte Suriye'nin fetihine katıldı ve Yermük Savaşı'nda bulundu. Amr bin Asın, Mısır'ın fethine gönderilmesinden sonra babası Zübeyir bin Avvam kumandasında sevk edilen 5 bin kişilik yardımcı kuvvet arasında Hz. Abdullah da yer alıyordu. Bizans'a karşı isyan ederek bağımsızlığını kazanan İfrikiye Genel Valisi Gregorius'un Müslüman kuvvetlere karşı da şiddetle mukavemet etmesi üzerine çıkan ve her iki tarafın ağır kayıplar verdiği savaşta Abdullah bin Zubeyr radıyallahu anh'ın Gregorius'u bizzat öldürmesiyle Müslümanlar galip geldi. Onun bu kahramanlığı özellikle Medine'de büyük yankı uyandırdı. <Sessizlik> Halife Hazreti Osman radıyallahu an Hazreti Ebu Bekir tarafından mushaf haline getirilen Kur'an-ı Kerim'in nüshalarını çoğaltmak için kurmuş olduğu dört kişilik heyete, Kurra'dan olması sebebiyle onu da dahil etmişti. İslam tarihinde elin bir olay olarak addedilen üçüncü halife, Hz. Osman radiyallahu anh'ın şehadeti, Abdullah bin Zübeyir'de büyük bir kırılmanın ipuçlarını veriyordu. Abdullah, Hz. Osman'ın evinin Mısırlılar tarafından kuşatılması sırasında, diğer büyük sahabilerin oğullarıyla birlikte, Halifeyi savunduysa da halifenin şehit edilmesine engel olamadı. İslam tarihinde acı olaylar zincirinin ilk halkasını teşkil eden Hz. Osman radıyallahu anh'ın şehadetinin ardından meydana gelen hadiselerde Abdullah bin Sübeyr etkin bir rol oynamıştır. Hz. Ali radıyallahu anh'a karşı oluşan muhalefetin en ateşli üyelerinden birisiydi artık. Abdullah bin Sübeyr'in de aralarında bulunduğu Hazreti Ayşe radiyallahu anha'nın yanında toplanan Mekke'deki muhalif grup Basra'ya giderek valiyi hapsetmek suretiyle şehre hakim oldu. İmamet hususunda Talha ile Zübeyr arasında çıkması muhtemel ihtilaf, Abdullah'ın Hz. Ayşe radiyallahu anha annemiz tarafından imam tayin edilmesiyle çözüme kavuşturuldu. Cemel vakasında piyadelerin kumandanlığını yaptı ve teyzesi Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın devesinin önünde savaştı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın galip gelmesi üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu anha ile birlikte Medine'ye dönmek zorunda kaldı. Amr bin As ve Ebu Musa el eşarinin Ezruh'taki toplantılarında hazır bulunduysa da hakemlerin faaliyetlerine müdahale etmedi. Muaviye devrinde Medine'de ikamet eden Abdullah Muaviye'nin oğlu Yezid'i i Veliyah tayin etmek istemesi üzerine Hazreti Hüseyin radiyallahu anh, Abdullah bin Ömer ve Abdurrahman bin Ebu Bekir'le birlikte ona şiddetle karşı çıktı. Yezid bin Muaviye hilafet makamına geçince Medine valisi Velid bin Utbe'ye Hz. Hüseyin, Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Zübeyir Allah onlardan razı olsun, onlardan zorla biat almasını emreden bir mektup yazdı. Ancak valinin emri yerine getirirken yavaş hareket etmesi üzerine aralarında Abdullah bin Sübeyr'in de bulunduğu söz konusu isimler Mekke'ye gittiler. Kufiriler tarafından şehirlerine davet edildiğinde Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın bu daveti kabul etmesinin uygun olacağını söyleyen Abdullah bin Sübeyr, yaşanan Kerbela faciasının ardından Yezid'e karşı oluşan muhalefetin lideri haline geldi. Abdullah bin Sübeir'in muhalefet döneminin ilk zamanlarında açıkça bir cephe almak yerine pasif bir direniş yolunu tercih etmesi üzerine Yezid Medine valisi Amr bin Said'e Abdullah'ın üzerine bir ordu göndermesini emretti. Aynı zamanda Abdullah bin Zübeyir'in kardeşi olan ve kendisine düşmanca hisler besleyen Amr bin Zübeyr kumandasındaki kuvvet, hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Mekke'ye girdiyse de ani bir baskın sonucunda Amr bin Zübeyr esir alınıp hapsedildi. Bir yıl sonra Yezid, Mekke'ye Müslim bin Ukbe kumandasında yeni bir kuvvet gönderdi. Müslim'in yolda ölmesi üzerine yerine tayin edilen Husayn bin Numeir Es-Sekuni, Mekke önlerine gelerek şehri kuşattı. Suriyeli askerlerden meydana gelen Yezid ordusu, attıkları yağlı aralarla Kabe'de yangına yol açtı. Bu kuşatma, Yezid'in ölüm haberinin Mekke'ye ulaşmasına kadar 64 gün devam etti. Yezid'in ölüm haberini alan Abdullah bin Sübeyr radiyallahu anh, hicretin 64. senesinde Emirül Müminin sıfatıyla halifeliğini ilan etti. Huseyn bin Nureyl Abdullah bin Zübeyr'le temasa geçerek Dımaşk'a geldiği takdirde halife olarak tanınacağını söyledi. Ancak o bu teklifi kabul etmedi. Suriyeliler Yezyt ölünce önce oğlu ikinci Muaviye'ye iki ay sonra onun ölümü üzerine de Mervan bin Hakem'e biat ettiler. İki halifenin ardarda ölümüyle meydana gelen boşluk ve anarşi döneminde Filistin, Humus ve Kın Nesri'nin ordugahları Abdullah bin Sübeyir'e biat etmeye hazırlandılar. Fakat Mervan bin Hakem kısa zamanda duruma hakim oldu. Bu arada Abdullah bin Sübeyir'in Filistin'i almak için kardeşi Mus'ab idaresinde gönderdiği ordu başarısızlığa uğradı. Bu mücadeleler devam ederken Mervan bin Hakem kısa zamanda duruma hakim oldu. Bu arada Abdullah bin Sübeyir'in Filistin'i almak için Kardeşi Musab idaresinde gönderdiği ordu başarısızlığa uğradı. Karşılıklı mücadele devam ederken Mervan vefat etti ve yerine oğlu Abdülmelik Halife oldu. Hicazla doğu eyaletlerinde Abdullah bin Sübeyr, Suriye, Filistin ve Mısır'da Abdülmelik bin Mervan hüküm sürüyordu. Ancak her ikisinin bölgelerinde otorite boşluğundan kaynaklanan karışıklıklar devam ediyordu. Bu esnada Abdülmelik bin Mervan'da iç meselelerle uğraştığından harekete geçme imkanı bulamamıştı. Hem Abdullah bin Sübeyre hem de Abdülmelik bin Mervan'a cephe almış olan Muhtar Es-Sekafi, Ekim 685'te Abdülmelik'e isyan ederek onun gönderdiği kuvvetleri mağlup etti. Daha sonra Kufe merkez olmak üzere Abdullah bin Sübeyre bağlı Basra dışındaki Doğu eyaletlerini ele geçirdi ve fiilen elinde bulundurduğu vilayetlerin genel valiliğini istedi. Ancak Abdullah bin Sübeyr radiyallahu anh bu teklifi kabul etmedi. Böylece Abdülmelik'ten sonra muhtarı da karşısına almış oldu. Önce daha tehlikeli bulduğu muhtarı bertaraf etmeye karar veren Abdullah bin Sübeyr 686 yılı başlarında kardeşi Musab'ı Basra valiliğine getirerek muhtarla mücadeleye memur etti. Basra'da bir kurtarıcı gibi karşılanan Musab, kısa zamanda büyük bir ordu toplayarak Kufe'de bulunan Muhtar üzerine yürüdü. El-Cezire'ye gönderdiği asıl kuvvetlerin dönmesini bekleyen Muhtar, Musab'ı oyalamak maksadıyla sarayına kapandı ve 4 ay süreyle kuşatma altında kaldı. 3 Nisan 687 tarihinde yaptığı bir çıkış hareketi sırasında öldürülünce Abdullah bin Sübeyr radiyallahu anh, tekrar bütün Doğu eyaletlerine hakim oldu. Halife Abdülmelik 689 ve 690 yıllarında Mus'ab'a karşı giriştiği askeri harekattan bir sonuç alamayınca 691 yılı sonlarında yeniden harekete geçti. Mus'ab'ın en büyük kumandanı İbrahim bin Malik el-Eşter'in daha savaşın başlangıcında öldürülmesi ve bazı birliklerinin savaşa girmeyip kaçmaları, Mus'ab'ın az bir kuvvetle kahramanca savaşmasına rağmen hem savaşı hem de hayatını kaybetmesine yol açtı. Böylece Hicaz hariç bütün virayetler Abdülmelik'in hakimiyetine geçmiş oldu. Abdülmelik hiç vakit kaybetmeden Haccac bin Yusuf Esrakafi'yi iki bin kişilik bir kuvvetle Mekke üzerine gönderdi. Üç ay sonra da Haccac'ın istediği Mekke'ye taarruz izniyle birlikte 5000 bin kişilik bir takviye kuvveti sevk etti. İstediği yardımı ve izni alan Haccac, Mekke önderine gelerek şehri kuşattı. Hac zamanı kendisinin ve askerlerinin hac etmelerine izin verilmeyince Mekke'yi mancınıklarla taşa tuttu. Bu sırada Mekke'de bulunan Abdullah bin Ömer'in ricası üzerine hac menasikinin bitmesine kadar şehre hücumu tehir etti. Gelen hacıların büyük bir kısmı Abdullah'ın saflarında mücadele etmek için Mekke'de kaldılar. Muhasara uzadıkça şehirde kıtlık baş gösterdi. Zor durumda kalan kuşatma altındaki Müslümanlar binek hayvanlarını bile yemek zorunda kaldılar. Ancak muhasaranın 6. ayında Yiyeceklerinin büsbütün tükenmesi üzerine Abdullah bin Zübeyir radiyallahu anh'ın taraftarları Kendisini terk etmeye başladılar Oğlunun yanında pek az bir kuvvet kaldığını gören Esma bint Ebu Bekir radiyallahu anh'a Ona gittiği yolun doğru olduğuna inanıyorsa Sonuna kadar mücadeleye devam etmesini tavsiye edince Abdullah teslim olmak yerine ölmeyi tercih etti Bir çıkış hareketi yaparak kahramanca dövüştü ve hayatını kaybetti. İslam dünyasının yarıya yakın kesiminde 10 yıl kadar halife olarak hüküm süren Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh genç sahabilerin önde gelenlerinden birisiydi. Cesur bir asker, iyi bir kumandan ve bir siyaset adamıydı. Mekke'nin ileri gelen ailelerinden birine mensup olan ve İyi bir eğitim gören Abdullah bin Sübeyir, bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere ve babası, annesi, dedesi Hazreti Ebubekir, teyzesi Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman gibi büyük sahabilerden 33 kadar hadis rivayet etmiştir. Mekke kuşatmasında mancılıkla atılan taşların çok yakınına düşmesine rağmen Namasını bozmayan Abdullah bin Zubeyr radiallahu an ibadete olan aşırı meyli sebebiyle, mescit güvercini Hamametül Mescit diye anılmıştır. Salatü Selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabeyi kiramın üzerine olsun.